Kur'an'ı Kur'an'la açıklayan metodu öğrenebileceğimiz yayımlanmış bir kitabınız var mı? Yoksa nasıl öğreneceğiz? Evet, Fatih Orum'un hazırladığı bir kitap var. Kur'an açıklama usulü ama bu usulü sürekli geliştiriyoruz. Allah'a çok şükürler olsun. Evet, burada burada var. Onu dışarıdan şey yapanlar da <gülüyor> internet üzerinden sipariş verebilirler, alabilirler.